Merhabalar. Açık Mimarlık programındasınız. Ben Hasan Cenk Dereli. Emre Senan'la beraberim. Kırmadı beni. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Konuğumuz Emre Senan. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi. Hoş geldiniz. <gülüyor> ben hoş geldiniz diyorum. Deplasmandasınız. <gülüyor> Aynen <çok> öyle. <gülüyor> <gülüyor> Tedirgin değilim. <gülüyor> çok güzel. Tatlı bir ortamdayız. Kahvelerimizi içiyoruz karşılıklı olarak. Ve güzel bir şeyden bahsedeceğiz. Ee, aslında yani Emre Senan'ı ararsanız bulabileceğiniz çok şey var bilgi olarak. Ee, o yüzden onlardan aslında ben konuşmak istemiyorum doğrudan. Ee, onlar nasıl olsa bulunabilecek kronolojik şeyler. Yani. Benim daha çok ilgimi çeken bir de bizim programımızda da açık mimarlık programı. Mimarlığın tüm hallerine dair konuşmalar. Aslında o mimarlık kelimesini biz çekiştirebildiğimiz kadar, parçalayabildiğimiz kadar parçalıyoruz. O yüzden tasarım da doğal olarak bunun içinde. Yani en üstünde tasarım, grafik tasarım bir hikaye yazmak, bir yemek yapmak da hı hı. bu programın konusu. O yüzden bugün e, Yahşi Bey atölyelerini konuşacağız, Emre Serhan'la beraber. Tekrardan hoş geldiniz diyorum ben programa, ben, ben hoş de, geldim. Yani. <gülüyor> ee, Yahşi Bey e, tasarım çalışmaları bu sene e, sanıyorum 7. yılına girecek. Ee, bir, bir yaz ara verdik çünkü okulumuzun yolunu yapıyoruz. Hı. Ee, geçen yaz yapmadık atölye çalışmaları işte okulun yolu yapılıyor önünde bir inşaat yapılıyor falan koşullar çok uygun değildi biz de e, bir takım tamiratlar yaptık bu fırsattan istifade bu yaz yeniden başlıyoruz ee, bu fikir bundan işte 7-8 sene önce doğdu ee, Yahşi Beyköy'ünde e, çoğunluğu Nevzat Sayın'ın öğrencileri olan bir grup e, mimar adayıyla Evlerimize dağılarak böyle bir atölye çalışması gerçekleştirdik. İlginç olan şu, benim kafamda zaten bir konvansiyonel bir eğitimci olarak mimarlık üniversitesinde hocayım var. Böyle bir alternatif proje geliştirmek vardı. Bu köyde yaptığımız bu atölye çalışması, öğrencilerin gelmesi, işte evlerde kalması. Orada bir tür kamp yaparak köyü çalışmaları benim bu alternatif eğitim projemle örtüştü. Ona bir ışık tuttu diyebilirim. Ya dedik niye burada kalıcı, sistematik bir şey yapmayalım. Şansıyaver gitti. Orada işte bugün okul dediğimiz yerin arazisine aldık. Nevzat'la bir gece oturup gene e, sabaha kadar bir iki şişe piştikten sonra projeyi çizdik. <gülüyor> Yeterli. E, genellikle öyle oluyor. Hatta ben birazcık daha ileri gidiyorum. Onun hoşgörüsüne sığınarak. Ben bazı çizimler yaparak bir projeyle gitmiştim bu sefer. <gülüyor> o da tabii e, çok mimarca ve Nevzat'ça öyle olmaz böyle olur yaptı ve o proje çıktı o gece. E, fakat ilginçtir. Benim tasarladığım, talep ettiğim her şey oradadır. E, bizim ilginç bir e, işveren-imar ilişkiniz var Nevzat'la. E, ben nereye kadar neyi talep edeceğimi bir biçimde biliyorum. O da Neye evet, neye hayır demeyeceğini yani bu, bu böyle bir hukuktan kaynaklanan şeyleri şey bahsediyoruz ondan biraz aslında bütün her şeyin başlangıcının da şöyle anlatayım ben Yaşar Bey atölye çalışmalarının güzel bir kitabı var aynı zamanda dijital olarak da aslında internet üstünden de bu, o ne? içeriye ulaşmak mümkün. mümkün. Ee, orada siz zaten insanın birkaç tane iyi dostu olması gerekir. Bazısının da işte aralarından bir tanesinde iyi bir mimar olması çok tabii, önemli. Tabii. Şey, diyorsun. <gülüyor> evet. O ilişki bayağı o ortada. Ee, tabii e, şimdi oranın var olması için e, evet Nevzat'ın benim var olmam şarttan bir üçüncü kişi daha var. Hı -hı. O olmasaydı bırakın Yahşi Bey tasarım çalışmalarını. Yahşi Bey de bugün <gülüyor> yerleşmiş benim birçok arkadaşım var. Onların hiçbir Yahşi de olmazdı. O da Yılmaz Usta. Hı hı. Onu da buradan analım. Bir yerel e, usta. Biz her şeyi bize ona emanet ettik. Ama ben bu kadar öğrenmeye aç, öğrenmesini bilen, çalışkan, obsesif derecede çalışkan bir Ege'li görmedim daha. Ee, o olmasaydı hiç olmaz yani onun da hakkını teslim etmek lazım. Harika. Biz siz aslında biz o... de ondan çok öğrendik tabii. E, müthiş. Ama zaten kitabı bir şekilde ele geçirirsiniz. <gülüyor> orada bütün bunları göreceksiniz zaten. Yani hak... e, orada hiç bir şey var. Hem yere. Hem de bu işi kuran herkesi hakkını inanılmaz derecede teslim ediyorsunuz orada. Yani hem kişilere Hı -hı. hem de yere. Büyüğün evet. kendisi de çünkü aslında evet. uzakta bir noktada yani keşfedilmesi. Yani daha doğrusu tesadüfen denk gelinmesi belki şimdi daha mümkün de. Hani belki işte 6-7 sene önce meraklısının yollara saparak ancak bu bir şeyi. Daha da ilginci yani Yahşi Bey hakikaten... Ee... Ege'de her yere bu kadar yakın olup bu kadar uzak kalmayı başarmış ender yerlerden birisidir herhalde. Dikili'nin bir köyü. Dikili'ye aslında 8 kilometre. Herkesin bildiği Bademli ile arasında 1 kilometre bile yok. Fakat kimse Yahşi bilmez. Benim orayı keşfetmem de 20 seneyi buldu. Ben 20 senedir oraya gidiyorum, geliyorum. Tamamen dediğiniz gibi yani geçerken karşıma çıktı. Aşık oldum. Tamamdır dedim. E, cebimdeki bütün parayı orada bulduğum ilk toprak parçasına son kuruşuna kadar verdim. Kapora diye. <gülüyor> Ve orada bir, bir şey başladı. E, i̇lginçtir. Arkamdan da ondan sonra yani işte, benim e, tahrik etmemle diyelim. İşte Birçok insan geldi, yerleşti. Şimdi orada böyle bayağı e, bir ee, İstanbullu küçük topluluk var. Peki ters bir soru söyleyeyim. Kendini suçlu hissediyor musunuz bu ee, Bu çok tartıştığımız bir konu. Ee, hem evet hem hayır. Ee, şimdi bu tür kıyı yerlerinin çok kıyı sayılmaz. Gerçi denizle bir ilişkisi var ama uzak bir ilişki. Evet. Bu tür kıyı yerlerinin e, bu hareketlilik içinde keşfedilmemesi olan haksız. Şimdi biz kendimizi biraz şımarıklık yaparak iyi keşfeticilerden sayıyoruz. Bu ne kadar doğru bilmiyorum ama bugüne kadar köye çok saygılı davrandık. Ne yaptık? İşte orada o köyün dokusuna uygun yapılar ürettik. Evet fırsatlardan istifade edip tuhaf tuhaf şeyler yapmadık. Köylü bunu benimsedi. Hatta benim orada işte oturduğum ev için oradaki köylülerden birinin söylediği bir söz vardır. Geldi baktı baktı. Yani yapa yapa bunu mu yaptınız dedi. Yani bunlar zaten burada var. Yani, bunu, yani biz yeni bir şey bekliyorduk burada demeye getirdi. Sokak gibi olmuş ev dedi. Evin içinde söylüyor bunu ama sokak gibi. Evet. Ee, evet yani hala içinde bir tedirginlik var yani ne olursa olsun biz oraya dışarıdan yapılmış bir müdahaleyiz. Ee, bunun iyi bir müdahale olup olmadığını zaman gösterecek. Hı hı. Ama yani ben şu ana kadar vicdanım rahat. Bir de bir şekilde yani insanın değdiği yerde etki ya da işte bir iz bırakmaması da imkansız yani. yani sadece evet. kendin gitsen, herkesten bunu saklasan bile senin orada varoluşun. Zaten o değişimi başlatmış oluyor. Evet, o da evet. bir yerden sonra zaten kaçınılmaz olan şey. Aslında. Şimdi bir de, bir de başka bir taraftan bakılırsa ilginç e, burası büyük merkezlere yakın bir köy. Hı. Nüfusu çok yaşlı. Evet. Hiçbir genç orada kalmıyor. Çünkü iş yok. Hı hı. Şimdi biz gittiğimizde bundan 20 sene önce de böyleydi. Köyde genç yok. Çocuk yok, okulu kapanmış, ilkokulu kapanmış, bir iki tane var olan çocuk, komşu köye gidiyorlar ilkokula, ee, o okulun bile yaşayıp yaşamayacağı meçhul. Ee, biz aslında köyün nüfusunu gençleştirdik, bir, bir, bir hayat şeyi aktı. Ee, şunu da söylemek lazım, köyde bizi bağrına bastı doğrusu. Yani e, şimdi biz oraya orada bu atölye çalışmaları yapıyoruz. Dünyanın dört tarafından gençler geliyor, ee, küçük de olsa bir ekonomik katkı sağlıyorlar köye. İşte bakkalı çalışıyor, bir canlılık oluyor falan. Ama sadece bu nedenle değil, gerçekten o köy, o o köy, o yörenin köylülerinin yapısından e, olacak. Gerçekten bağlarına bastılar, bizim köyle ilgili projeler yapmamıza izin verdiler, ona katkı koydular. İşte kitapta görürsünüz sunum fotoğraflarımız vardı bizim evet. bütün köylü o sunumlara gelir. Hatta o kadar ileri gittik ki e, köyün imamı camiden e, şey yapar, duyuru yapar. Bugün okulumuzda sunum vardır, bütün köy halkı davetlidir diye evet. yani öyle e, bir düzeyde bağırlarına bastılar. Biz de doğrusu gelen bütün öğrencilerdeki bugüne kadar 500'den fazla dünyanın her tarafından öğrenci geldi. Ee, saygılı davrandık köye yani öyle gürültü yapmadık işte ortalığı kirletmedik falan filan yani şeyini bozmadık Tabii. köyün. Huzurunu kaçırmadık. Öyle diyelim. Öyle olunca da o kaynaşma çok Tabii canım. Yani böyle çok yüz göz olmak vıcık bir ilişkiden de söz etmiyor. Ama herkes birbirine saygılı. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Gayet güzel geçinip gidiyoruz. Harika. Bir kısa müzik arası verelim. Sonra da bu tasarım çalışmalarının neler olduğunu biraz daha derinlemesine konuşalım. Tamam. A sin, an army, towel, covering my belly. Some of us weep, some of us howl, knees turn to jelly. But next, next. I was just a child, a hundred like me. I followed a naked body, a naked body followed me. Next, next. I was just a child when my innocence was lost In a mobile army food house A gift of the army free of course Next. Next! Next! Next! Me, I really would have liked A little bit of tenderness Maybe a word, maybe a smile, maybe some happiness, but next. Oh, it was not so tragic and heaven did not fall. But how much at the time I hated being there at all. Next. Next. I still recall the brothel trucks, the flying flags, the queen Merhaba tekrar açık mimarlık programındasınız Emre Senan'a konuğuz. Şu anda Kuzguncuk'tayız. Onla e, Yaşçı Bey tasarım çalışmaları üzerine konuşuyoruz. İlk yerde biraz bütün bu fikir ve o fikrin mekanı nasıl inşa edildi aslında tatlı bir sohbet içerisinde bahsettik. Şimdi biraz bu çalışmaların içeriğinden bahsedelim. Hı bir de sizin oradaki deliliğinizden bahsedelim yani ben onu söylüyorum yani her köye bir deli lazım gerçekten <gülüyor> ve bunun de o köylü olması gerekiyor. ben biraz sonradan <gülüyor> Son dedirttim <gülüyor> herhalde <gülüyor> Güzel. Ee, ya bu, bu proje bir tür işte bir borç ödeme projesi Hı -hı. öyle diyelim ben herkesin bu dünyaya bir borcu olduğuna inanıyorum işte bir biçimde de herkes onu ödüyor yani çok üstünde durmak istemiyorum bunun. Bu da benim borç ödeme biçimim öyle diye. Hı hı. Ee, neler yapıyoruz biz burada? Tasarım e, üst başlığının altına giren her şeyle uğraşıyoruz. Hı hı. Birkaç kriterimiz var. Bir e, çok bilinçli bir biçimde e, saf sanatı buraya sokmuyoruz. Hı hı. Bunu reddettiğimiz için değil, burayı ona göre kurgulamadığımız için mimarlar, grafik tasarımcılar, endüstri tasarımcıları, müzik tasarlayanlar, hı hı. müzikle e, herhangi bir tasarım projesine destek verenler, giysi tasarlayanlar, yiyecek tasarlayanlar e, bu buraya gelebiliyor. Tabi bunların buraya gelebilmesi için başka koşullar da var. Hı hı. E, bir kere hepsinin üniversite öğrencisi olmuyor. Olmaları gerekiyor. Bu da yetmiyor. Hepsinin İyi referansları, iyi notları, iyi bir bagajının olması gerekiyor. Bu konuda son derece seçkinci davranıyoruz. Çünkü kapasitemiz çok sınırlı, kaynaklarımız çok sınırlı. Dolayısıyla bir vasatı birazcık daha yükseltmek değil derdimiz. İyi olanları birbirleriyle buluşturup ve iyi de bir tasarımcı liderle buluşturup oradan bir şey yakalamak. O yüzden e, seçim yaparken, öğrenci seçerken çok titiz davranıyoruz. E, çok uluslu olmak zaten e, vazgeçmediğimiz şeylerden bir tanesi. Bu da kaçınılmaz olarak her şeyi iki dilli yapmayı getiriyor. Türkçe, İngilizce artık e, projelerin resmi dili oldu. Gelen Türk öğrencilerden de eğer e, o dönemde yabancı öğrenci varsa İngilizcelerinin olmasını bekliyoruz. Hı hı. E, çoğunlukla ikinci sınıf ve üstü öğrencileri alıyoruz. E, şeye dikkat ediyoruz. Kız erkek dengesinin eşit olmasına de dikkat ediyoruz. E, ekonomik durumlarının e, öğrencilerin çok farklı olmalarını çok önemsemiyoruz. Hı hı. Çünkü bir biçimde ee, bunu pozitif anlamda söylüyorum ama e, Yahşi Bey'de e, belli bir yoksullukta eşitliyoruz evet. onları. E, bu da binanın e, kurgulanışıyla e, ilgili bir durum. Projenin kendisiyle doğrudan doğruya ilgili bir durum. E, i̇lginçtir. Türkiye'deki bu tür projelerin yer aldıkları binalar hep daha önceden başka bir amaç için yapılmış, sonradan iyi kötü dönüştürülmüş yapılardır. Biz binayı e, bu hayal ettiğimiz kurguya gibi göre inşa ettik. Yani dışarıdan gelen herhangi birisi, kafasında herhangi bir bina olan birisi için bizim orada yaptığımız bina bir saçmalık. Örneğin müthiş bir manzara var önünde fakat dışarı bakan bir penceresi yok. Kendi Şimdi, içine. Nevzat bile bunu çok yadırgadı ama Hı. ben bu konuda çok dayattım yani e, hayal ettiğimiz çalışma ortamını kurmak için kendi içine kapalı e, dışarıyla bir ilişki kurmak istiyorsan dışarı çıkıp kuracağın, içeriden kopacağın falan filan bir e, yapı kurduk e, tabi o yapıyı yaparken daha önce başka yapılar yaptığımız için çok şey öğrenmiştik Mesela yaptığımız en güzel duvarlar o binadadır. Binanın kurgusu da e, tamamen e, içinde gerçekleştirecek projeye ait. İşte bir tane yatakhane var, bütün öğrenciler birlikte kalıyorlar. Ve e, klasik anlamda e, gizlilik neredeyse yok gibi. E, hatta bir ara o kadar ileri gitmiştik ki tuvaletlerin kapısı yoktu ve sadece birer e, kasap şeyiyle duruyordu o, o boncuk kızın fırtılarla. <gülüyor> ee, şimdi ilk gelen geldikleri zaman öğrenciler çok şaşırıyorlar tabii. Bir paradigma değişikliğinin farkındalar ama ne olduğunu anlamıyorlar. Ya diyorlar bu tuvalet kapısı hani yok. O görünür mürünür. Görünür tabii diyorum. Ama bakmazsan görmezsin. Yani bu kadar basit. Yani kafanızda değiştirmeniz gereken şey bu. Eğer görülmekten rahatsız oluyorsan bakmayacaksın. Evet. İşte öğrenciler oraya geliyorlar, ee, o, o günü görmenizi tavsiye ederim bir gün, inşallah fırsatınız olur. Ee, o güne kadar hiç karşılaşmamış bir grup öğrenci, böyle bir dağ başında kırık dökük, aslında çok da güzel bir köy değildir yaş Bey. Orada böyle tuhaf bir binanın içinde bavullarıyla bekleşiyorlar. E, ulan diyorlar biz nereden biz kimiz burada ne işimiz var niye buraya geldik e, çok tedirgin oluyorlar fakat o 15 günün sonunda millet oradan gitmemek için hüngür şakır ağlayanları gördüm e, her şeyimiz var Yahşı Bey'de ama hiçbir lüksümüz yok yemeğimizi kendimiz yapıyoruz temizliğimizi kendimiz yapıyoruz Şimdi bunların hepsi e, hem Oradaki tasarım sürecinin bir parçası. Hem de e, bu operasyonu, yani vakfı, oranın oranı yürütücüsü olan vakfın ayakta durmasının koşulu. E, biz hiç kimseyle para konuşmuyoruz. Evet. Hiçbir öğrenci buraya para ödemiyor. Biz gelen hiçbir yöneticiye para ödemiyoruz. Her şeyi konuşuyoruz, tek para konuşmuyoruz. E, dolayısıyla her şeyin böyle gönüllülük üstünde yürüdüğü bir yerde... E, sistemin çökmemesi için herkesin o kurguya uyuması lazım. Temiz bir yapı alıyorlar aldıkları gibi de teslim ediyorlar. Kendi yemeklerini yapıyorlar yol paralarını kendileri harcıyorlar ve işte orada birlikte yaşayarak karar verdikleri bir tasarım sorunsalı üstünde bir ortak başlıkta 15 gün boyunca çok yoğun bir biçimde çalışıyorlar ve sonunda mutlaka bir sunum yapıyorlar. Ve vakfa o 15 günün çıktısını, o çıktı herhangi bir şey olabilir. Bir maket de olabilir, bir sayfa yazı da olabilir. O çıktıyı bırakıyorlar. Ben yapıyı şey görüyorum. bir Karşılaştırmaları kışkırtan bir makine gibi. Yani biraz önce de tanımladığınızda dışarıya kapalı. Hep evet. içine döndürüyor. Belli bir e, tekrardan dış mekanı dokunmak gerekiyorsa onun dışına çıkmak gerekiyor. Evet. Onun içinde bulunulduğu sürece sürekli o içindeki yaşantıyı yeniden yeniden kuruyor ve ...konu çevresinde kuruyoruz. Sizin evet, evet, evet. Çalışıyor. Aynen yani öyle. Bunu var eden de vakıf <gülüyor> süremiz daralıyor tabii ki. İsterseniz evet. vakıftan da şöyle bir kısaca bahsedip konuyu toparlayalım. Biz bu projeyi yapmaya kalktık e, fakat bir baktık ki bir tüzel kişiliğe ihtiyacımız var. E, Türkiye'de böyle şeylere sonradan gelir. Yani bir şeye başlarsınız ondan sonra Aa, şu da gerekiyormuş dersiniz. İşte bu projeye başladık, bina yapılıyor, e, önümüz yani ilk yılın programını falan yapıyoruz. Fark ettik ki bir tüzel kişiliğe ihtiyacımız Hı -hı. var biz. E, çünkü umulmadık şeyler oluyor. Pat diye mesela jandarma geliyor. Burada Hı -hı. ne yapıyorsunuz diye. E, bir tüzel kişilik ihtiyacı doğdu. Sağ olsun onu da burada anmadan geçmeyelim. Haluk inanıcı avukat. Hı -hı. Bir arkadaşım yine ona yönlendirdi. Çok yol gösterdi Haluk İnanıcı. Haluk İnanıcı'ya şey dedim, bak dedim. Bu dedim, benim aptallık projem. Tamam. Ama bunun bir enayilik projesinin dönüşmemesi için ne gerekiyorsa yap. Ee, epey konuştuk yani. Şirket kurmak bir for, formüldü, dernek kurmak bir formüldü, e, vakıf kurmak bir formüldü. Fakat dernek meselesinden benim ağzım çok yandı. Yıllarca dernek yöneticiliği yaptım. Uzun yıllar süren abuk sabuk davalarla uğraştım oralarda. Çok zor kurtuldum. Yani bir, bir evrak yanlış doldurulmuş. Böyle aylarca yıllarca uğraşıyorsunuz. Şirket Türkiye'de kar amacı gütmeyen bir şirket kuramıyorsunuz. İlla para kazanmak ve vergi vermek zorundasınız. Oysa biz burada paraya para. Hiç konuşmak istemiyoruz. Kala kala vakıf formu kaldı elimizde. Vakf kurduk. Ee, Emre Senan Tasarım Vakfı. Ee, sanıyorum orada Türkiye'de en düşük sermayeyle kurulmuş vakıftır. Ee, öyle ki e, dava açarak kuruyorsunuz vakfı. Yargıç şey dedi, bu, bu kadar para yetmez dedi yani vakıf kurmak için dedi. Gidin dedi, bunu 300 milyar yapın böyle de de bir para yok şey dedim sonunda yargıcı bakın dedim eğer bana bu izni vermezsiniz ben gideceğim bu projeden vazgeçeceğim bu parayı da bir güzel yiyeceğim dedim <gülüyor> yani bu paranın bir işe yaramasını istiyorsanız bana bu izni <gülüyor> verin, verdiler bu izni <gülüyor> neyse biz de vakfı kurduk o vicdanla e, doğrudan <gülüyor> evet, doğrudan doğrudan dokunduk sevgili Ayşegül İzer'le birlikte Vakfı kurduk, yönetiyoruz. İşte bu senede bugüne kadar 29 tasarım çalışması yaptık. 500'ün üstünde yerli yabancı öğrenci davet ettik. Onlara sertifikalar verdik. Çok dünyanın ünlü, çok farklı yerlerinden gelen tasarımcılarla çalıştık. Öyle ki... E, Hollanda'daki Werkplatz tipografi bir e, tipografi e, master düzeyinde tipografi eğitimi veren bir okuldur 2 sene 3 sene üst üste açılış derslerini e, orada yaptı e, dünyanın her tarafından gelen 15 öğrenci İzmir Havaalanı'nda buluştular ilk defa falan yani e, yurt dışında oldukça iyi bir itibarımız var Yaptığımız işin böyle far farasını çok yapmaya meraklı değiliz. Ve sadece ve sadece bu, bu işe odaklandık. Bu kadar konuşmadan sonra kitap bu, bu merak etmiş olanlar olabilir. Ee, kitabı sadece vakıftan web adresinden isteyebilirler. Doğrudan doğruya bana mail atarlarsa iletirim. Hı hı. Bir de e, Robinson Crusoe'nun iki mağazasında satılıyor. Bir Beyoğlu'nda bir saltın içindeki e, Robinson Crusoe'da. E, kitabımızı bulabilirler. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Ben Rica ederim. Ben teşekkür için, ederim. www.acikmimalik.blogspot.com adresinden bize her türlü eleştiride bulunabilirsiniz. Aynı zamanda önerileri de bekliyoruz. Konuştuğumuz pek çok şeyde blogda e, ufak notlarla ben paylaşacağım. Harika. E, oradan da daha fazla belki görsele ve e, materyale ulaşabilirsiniz. İyi günler. İyi günler.